Thank you. Geldiniz merhaba. Hoşgeldiniz. Ee, şimdi ilk programımıza başlıyoruz. Ben Demokan. Sevgili arkadaşlarım Galip ve Beril ile beraber sinemadan edebiyata ağırlıklı olarak da e, korkuyu ön planda tutacağımız sohbetler yapacağız. İlk programımızda da ölüm, ölümün e, bize düşündürdükleri ve ölümden gelen yaratıklarla ilgili bir sohbet olacak. Zaten programımızın adı gibi, gerisi de hikaye. Galip, istersen sen başla. Konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Evet, e, öncelikle merhaba. Şimdi e, biz daha çok korku edebiyatı üzerine yoğunlaşmış bir ekibiz ve grubuz. Birazcık da sadece edebiyata da indirgemiyoruz artık bunu. Biz e, korku sanatçıları olarak ben görüyorum. Bu masanın etrafına toplananları. Korkunun bir bütün kültür olarak ele alındığı durumlar var. Sineması da ilgileniyoruz, folkdoruyla da ilgileniyoruz, müziğiyle de ilgileniyoruz. Ve en başta da hikayesiyle ilgileniyoruz. Anadolu Korku Öykü olduğu gibi. Bu nedenle bizim belli başlı konularımız ve üzerinde uzun süredir hem düşündüğümüz hem araştırma yaptığımız bazı mefunlar var. Bunların içerisinde de mesela bugünkü konuşmanın ana konusu belki de olacak olan şey korkunu yaratıklı. Bu yaratıkları ele alırken... Bu yatıkların ortaya çıkma sebepleri ve kökeni üzerinde biraz daha durmak istiyoruz. Bu başka edebiyatçılara, özellikle genç yazarlara e, belki de sıra dışı bir kaynak olması açısından bir yandan da kaydediliyor. Bu podcastlerin bir başka şey tarafı da bu, güzel tarafı da bu. E, bildiğimiz manada bütün korku hikayelerini yarattıran şey ya korku, olayını, fenomenini yaşatması ya da korkuya yaklaştırması ya da korkuya yakın bir anı tanımlaması açısından ölüm. Ölüm aslında birçok edebiyat türünü, kurgu türünün esas konusu ve ölüme çare bulunması üzerine bilimle gittiğiniz zaman merşalayın daha sonra fantazi addedilen ilk bilim kurgu örneklerinden Frankenstein'ı da görüyoruz mesela. Ölümden geri dönen yaratık edebiyatı çok yüksek. Özellikle kurgu edebiyatının başladığı çağlardan itibaren hep üzerine konuşulan bir şey. Ve Zaman ilerledikçe çözülen birçok olgu olmasına rağmen hala ölüm üzerine bazı araştırmalar yapılsa da net olarak bir çözüm yok. Ölüm bir de medeniyetin en çok üzerine konuştuğu ve en çok spekülasyon yaptığı konulardan bir tanesi. Ölümün etrafına kurulmuş kurumlar var. Dinler mesela, istisnassız hepsi ölümden sonrayı baz alarak yola çıkmış. Daha sonra bir evren tanımı yapmış. Ölümün böyle bir bilinmez tarafı var. Bizim... Özellikle bizim özelimizde kullanacağımız şey, ölümün yarattırmış olduğu hisler. Ee, ölüm yöne bir şey değil. En e, antik çağlar bile değil daha. İnsanlığın bütün çağları içerisinde karşılaşılmış ve bir çözüm bulunmaya çalışılmış bir aziz, bir fenomen. Ee, mağara devrinde yaşayan insanların da ölüme karşı ve ölümden sonrasına dair bir fikri var. Ee, bugünkü insanların da hatta çok daha varyasyon bir şekilde e, ölüme karşı bir anlatısı, mı söyleyişi. Kimi e, ölmedi, o tekrar gelecek, yaşayacak diyor. Kimisi öbür dünyada mutlu olacak ve biz buluşacağız diyor. Kimisi de e, öldü ve tamamen yok oldu. Bir rüya gibiydi diyor. Yani bir daha geri gelmeyecek diyor. Bu tarz bu tarz geniş, üzerine spekülasyon yapılan bir hadisenin ortaya canavarlar çıkartması çok normal. E, baktığımız zaman da mesela şu an en çok bilinen, en çok üzerinde durulan konu günümüz kültürü, popüler kültürü itibariyle hep zombiler. Yani vampirler evet. değişmezizdir ama zombiler e, hep şey yapıyor. Zombi mesela tam olarak zombi manasında kullanılan bir şey değil. Onlar daha çok hortlak yaratıklar. Ölümden ve mezardan geri gelmiş, öldüğü zaman ölü olarak kalmamış kişiler. Dünya üzerindeki o bütün düşünce sistemlerinden tutun da kültürlere kadar hepsinin içerisinde, anlatısında, işte evren yaratımında, kozmogolisinde bir şekilde e, bir hayaleti, bir hortla görmek mümkün. Biz bunun Doğu tarafından ve Batı tarafından da bir sürü örneklerinden bahsedeceğiz. Genel olarak hep şunu aklımızda tutmak gerekiyor ama bugünkü bildiğimiz manasıyla ölüler üzerine bir fikir yürüten, ölüden geri dönen yaratıklar, ölümsüz yaratıklar üzerine bahseden insanların hepsini ya da öğretilerin hepsini bir dönem bir ölü gömme göreviyle iştigal eden kişiler olduğunu hep aklımızda tutmamız gerekiyor. Mesela bugünkü manasıyla ee, özellikle fantastik e, türde çok fazla kullanılan necromancer, ölü büyücüsü, ölü oynatıcısı, ölü yöneten kişi ilk kullanıldığı muhanasıyla aslında bir kişi öldükten sonra onun e, öteki tarafta sevdikleriyle buluşabilmesi için ya da hakim din hangisini emrediyorsa onun gereklerini yerine getiren din görevlisi yani bugünkü bahsettiğimiz e, imam müezzin gibi de ele alabiliriz, gasilhanede çalışan kişi olarak da alabiliriz. Onların ilk başta ölüleri diriltmek gibi bir şeyleri yok. Görevleri, vasıfları yok. Daha çok ölülerin ölü olarak kalmasını ve mutlu bir ölü olarak öbür tarafta sevdikleriyle, atalarıyla buluşmalarını sağlamak. Şeydi. Hatta son birkaç senenin birazcık da mistik lafıyla söylemek gerekirse ahiretini kurtarmak Hı -hı. niyetiyle yapılmış işlemler. Burada... Birden fazla ölümsüz olan yaratık var. Yani ölümsüzü anlatalım ilk önce. Bir defa sözlük anlamı itibariyle ölümsüz, ölüm denilen metaforla karşılaşmış ve onu yenmiş, onu yok saymış demek oluyor. Çünkü bütün bu insanı tanımlayan, evini tanımlayan anlatılarının hepsinde şöyle bir şey var. Yani hepsinin içerisinde ölüm var. Ama ölümsüzlüğü tarif ederken, anlatırken ayrıldıkları yerler var. Bir insan doğar, öncesinde nasıl yaşadı ya da oraya nasıl geldiği başka bir hikayenin konusu. Bir insan doğar, yaşar ve o dinin gereklerine göre yaşayıp belli şekilde ilerki yaşamına, bir sonraki hareketine dair e, gerekli işleri yaparsa mutlu bir şekilde ölür. Öldüğü zaman doğru işlemler yapılır ve onun sonraki yaşantısına. Buna Araf diyen var, Ahiret diyen var, Karmalı olduğu gibi reenkarnasyon diyen var, e, yerinden dünyaya gelme diyen var, e, işte biraz New ile beraber daha iyi bir enerji boyutuna geçmek diyen var ruhlukta. Evet. Doğru şekilde hareket etmesi var. Şimdi burada gene ölümü barındırıyor bu şeyler ve ölüm kaçınılmaz çünkü tamamen ortada olan gerçek bir konu. Bu noktada ölümden sonraki yaşama geçememek. Atıyorum. Antik Yunan'da bu sevdiklerine kavuşamamak öteki alemde ya da işte cennete ya da cehenneme gidememek, cezalandırmak bile olsa bu dünyadan ayrılmak bir insan vasfı gösteriyor. Manasına geliyor. Antik Çin'de sen evrene doğru şekilde karışamamış oluyorsun ve rahatsız bir ruh olarak duruyorsun. Bugün bizim popüler kültürün özellikle önümüze koyduğu kitaplarda olsun, çizgi romanlarda, filmlerde, başka anlatılarda olsun, böyle mistik, gotik hikayelerde olsun. Hep karşımıza gelen şey aslında bu rahatsız olan, bu çevrime girmememiş bir dönem yaşamış ölüler gibi ele alıyoruz. Aslında ölümsüzlük tam manasıyla tek bir türü yakalamıyor. Çünkü doğuştan varoluş itibariyle ölümsüz olanlar var. Burada da yani insanken ölümsüzlük ve canavarlık yani insan üstü bir yaratığa dönüşmek manasına geçmeyen kişiler de oluyor. Mesela doğuştan e, cin olanlar doğuştan rakaşa ya da işte vetlug olanlar gibi ayrı yaratıklar var. Onlar insan türünün dışında hareket ediyorlar. Şimdi ilk, ilk başta ölümsüzlüğü ölümü, ölüm esnafını birazcık daha tanın bu şekilde hı hı. şimdi birle. Valla ben ölümsüzlüğü e, incelerken Özellikle ilgimi çeken bir konu zaten. Çok enteresan bir şeye rastladım. Ölümsüzlüğe yaklaşmış bir deniz canlısına rastladım. Bu bir deniz anası. Çok enteresan zaten biliyorsunuzdur deniz anasına deniz biyolojisinde medusa bu saçaklarından dolayı. Ondan sonra bu deniz anası 4,5 mm civarında ufacık bir deniz canlısı. Fakat türünün tek örneği. Bunun da sebebi e, olgunluğa eriştikten sonra e, kesin ölüm e, teklili altında kaldığı zaman veya strese girdiği zaman böyle bir korku yaşadığı zaman kendini tekrardan e, gençleştirerek hücrelerini değiştirerek gençleştirerek polip haline dönüyor. Yani bir şekilde bu döngü sürekli devam ediyor. Devam ettiği için tabii ölmemiş oluyor. Ölmemiş olduğu için de bir çeşit Ölümsüzlük yaşamış oluyor. Şimdi bunu okurken tabii bir sürü yorumlar var. Yorumlardan bir tanesi de işte bilim adamlarının bundan harekete geçerek insanın içinde aynı şekilde hücrenin yaralanmış veya hasar görmüş veya ölmüş hücrenin tekrardan hani transform olarak böyle bir yeteneğe sahip olup olamayacağını araştırdıklarını söylüyor. Şimdi tabii bunlara bakarsak insanoğlu her zaman doğadan ilham almıştır orası kesin. Fakat insanoğlunun yani ben ölümsüzlük dendiği zaman insanoğlunun neden ölümsüzlüğe bu kadar takmış olduğunu merak ediyorum. Evet. Şimdi öncelikle insan her zaman kendine besin zincirinin en üstünde görüyor bir kere. Ee, öyle olunca tabii yenemediği tek şey ölüm. Yani doğadaki her şeyi bir şekilde e, yenebildiğini düşünüyor. Yani mesela doğal afetleri bile ona karşı önlem alarak e, yeniyor. Fakat ölüm onun için bir meydan okuma. İnsan için bir meydan okuma. Kontrolü dışında. Kontrolü dışında çünkü. E bundan dolayı tabii to, yani başlangıçtan itibaren bana göre başlangıçtan itibaren uzun yaşam tabii ilk başta uzun yaşam geliyor. Sonra da ölümsüzlüğe ulaşma. Tabii bu Çeşitli formlarda olabilir. Şimdi mesela geç, en eski dinlerden bu zamanki yani günümüzdeki dinlere kadar baktığın zaman form değiştiriyor bu ölümsüzlük şeyi. Kimi diyor ki işte sen diyor öleceksin ondan sonra ruhun başka bir hayvan olabilir veya işte başka bir insan olabilir. Aynı yani geçecek ve o şekilde devam edeceksin diyor. Ha, yani bunun çeşitli formları var. Tabii bütün inanışlarda nasıl e, kurallar değişiyorsa ölümsüzlük formu da değişiyor. Ama tabii teknoloji ilerledikçe şimdi insanoğlunun hani ilk önce hastalıkları yenme e, çabası var. Çünkü en çok ölümler hastalıklarla geliyor. Şu evet. an için hani kazaya ondan sonra veya ani ölümlere bir şey bulamıyorsun. Çünkü e, hücre o kadar hızlı yenilenemiyor doğal olarak. Ama en azından hastalıkları Çare bularak işte aşısını bularak işte ne bileyim ona karşı savaşacak başka formüller oluşturarak insan ayağını uzatma yönüne. Genç kalıyor. kalma. Genç kalma mesela bu da var genç kalmak hiçbir zaman işte 25 yaşının o taze görüntüsünü kaybetmemek ondan sonra o da var. İnsanın için belki de hani ölümsüzlüğü e, tamam ölümsüzlüğü buldun ama 80 yaşından sonra buldun yani vücut istediği gibi hareket etmiyor beyin istediği gibi fonksiyon göstermiyor ama sen hala 350 sene yaşıyorsun. İnsanoğlunun istediği bu da değil. olunun yani. istediği 25 yani 20'li yaşlarda kalıp sonsuza dek yaşamak o güzel ve şey canlı haliyle. Ki parantez açarsak galip sen örneğini hep verip durursun 32 ve 28 yaş fenomeni var. Bir evet, açıklasana. Evet. E, genelde Doğu dinlerinde ama yani Doğu derken sadece Orta Doğu değil, e, bayağı Doğu'ya gittiğimizde, Hindistan'a işte Çin'e geçip gene devam ettiğimizde. E, genel olarak bir insanın olgunluğa ulaştığı bir yaş, bir dönem var. Bu işte insanın kamillik olduğu artık, gelişkin olduğu evet. dönem var. Bu 28 yaşına kadar ki e, periyot aslında insanın bir dünyaya alışması, bir dünyayla el sıkışması, tanışma Aşaması gibi 28 ile 32 arasında aslında siz doğru insan alıyorsunuz. Ee, aynı zamanda İslam'ın aslında söylemiş olduğu bir şey de var. Bütün insanlar öldükten sonra 32 yaşında dirilecekler Kıyamet günü ve Arap'ta da o yaşta bekleyecekler. Evet, evet. yani e, anlaşıldığı üzere hiçbir zaman biz hani e, çok yaşlı bir şekilde dek yaşamak istemiyoruz yani bizim istediğimiz tamamen e, genç bir bedenle sonsuza dek yaşamak. Evet. Bunun, Şimdi bunun tarafı da var mesela Enricson Vampire adı baş merkezine oturdu Vampir Yıllıkları serisinde e, Claudia vardı hatırlarsanız çocuk vampir 10-12 yaşlarında bir vampir olmuş bir kızcaz aradan geçen 150 yıl boyunca tabii 12 yaş falan kalmamış ruh ve be, yani ruh belli bir olgunluğa karakter bir şey dönüşüyor ama e, o kız büyümüyor. Hala 12 yaşında bir bedende. Orada da aslında en az tersten gösteriyor bunu. Yani 80 yaşında olmana da gerek yok. 10 yaşında olmana da gerek yok. Olman gereken yer aslında bu bahsettiğimiz en mutlu olduğumuz o 25'den 36 o, Yani bazı araştırmalarda özellikle kadınların çocuk yapması için en doğru yaşın 28 ile 32 arası olduğu ve 28 yaşın doğru yaş olduğu da bilimsel olarak da söyleniyor ayrıca. Bunun sebebi şey de olabilir tabi belli bir yaşa kadar hücre kendine e, normal randımanında yeniliyor belli bir yaştan sonra artık o hücre yenilenmesi düşüyor. Tabii. Yani hücre yenilenmesinin belki de en üst noktada olduğu e, yaşta tabii o belki de insandan insana da değişecek ki büyük ihtimalle de değişiyordur. Tabii. Çünkü tabii yaşama beslen, şartlarıyla beslenmeyle, beslenmeyle aynen öyle. Onun için e, yani evet biz e, genç olarak immortal olmak istiyoruz ölümsüz olmak istiyoruz. Bunun, buna bir örnek göstereceğim aslında. Hep konuşuyoruz aslında ama şimdi aklıma geldi. Belki de işte Dorian Gray belki de buraya güzel bir örnek olabilir. Aslında o hani ölümsüzlüğü evet e, istiyor ama her zaman yakışıklı ve genç kalmak üzere. Hı hı. Hiçbir zaman kendi o e, bozulmuş ve yaşlı halini görmek, ist görmek istemiyor. Şimdi bu mesela e, bu de, gene Deniz Anası'ndan ilgili okurken Orada işte dedim bilim adamları bunun üzerine ilham almışlar vesaire. Kimi e, tartışmacılar diyor ki işte 21. yüzyılın e, ilk yıllarında e, ölümsüzlük bulunacak diyorlar. Biyolojik olarak ondan sonra tabii ki bu kaza vesaire haricinde e, yani hücrenin kendi yenilemesiyle alakalı olarak ölümsüzlüğü biyolojik olarak bulacaklarını bulunacağını iddia Birinci ediyorlar. 21. yüzyılda. 21. yüzyılın ilk yıllarında. Bir kısmı da diyor ki hayır yani bu onaksız evet yaşı uzatabilirsiniz. Yaşam süresini uzatabilirsiniz. Hatta genç kalma süresini de uzatabilirsiniz. Hı hı. Ama yani biyolojik olarak ölümsüzlük şu an için mümkün görünmüyor. Çünkü insan tabii tabiatı bir deniz anasıyla hani çok farklı... Hani bunun, onun böyle bir şey yapabiliyor olması yani bunu bir insana veya bir hayvana uygulanabileceği Hı. anlamına gelmiyor. En fazla ilham verebilir gibi geliyor. Ya, ilham, i̇lham veriyor işte, yani zaten. bu sadece şey olarak. Peki evet yani peki şu an geldiğimiz noktada belli ki daha ölümü çözemiyoruz. Aynen öyle. Peki o, o, onunla ilgili şuraya gelelim o zaman. Öldük. Hı. Öldükten sonra... ...bunun üzerine ölümü çözemediğimizi fark edince öldükten sonra dirilen yaratıkların hayali geliyor. Sırada o var. Tabii ki. Ve bizim de temel konularımızdan biri korku edebiyatının, korku sinemasının. Korkunun temel konularından biri. Şimdi tabii evet, ölümü yenemedik. Bunun için bizim bir şekilde ölümü yeneceğimizi düşündüren ve bizi bir kısım daha iyi olsa mutlu edebilecek şeylere veya korkutabilecek şeylere ihtiyacımız var. Genelde biz tabii ilk önce mutluluk amacıyla bunu düşünürüz. Mesela reankarnasyon gibi veya işte ne bileyim ruhun bir süre dünyada dolanması gibi veya işte yani ya da cennette sonuçta dek yaşamak. yaşamak gibi. Fakat tabii ki her iyi şeyin muhakkak bir yana etkisi oluyor. Özellikle tabii deviyat, hayal gücü ve korku üzerine çalışanlar bunu çok güzel kullanmaya başlıyor tekrardan diriliş bu çok önemli bir şey tekrardan dirilişte e, olay tabi artık ölümsüzlükten çıkıyor Ander'e yani e, geçmeyi de ölmemiş. Ölmemiş. <gülüyor> evet. ölmemiş zaten wikipediye bakarsak da Hı? Türkçesine olan ölmemiş diye çevirmişler ölmemiş. Biz <gülüyor> epey bir güldük buna ama <gülüyor> aslı budur yani ölmemiş e, ölmemişlerin çok e, belirgin bir e, farkı var e, ölümsüzlerden o da öldükten sonra tekrardan e, forum önemli değil ister beden bedenle hı hı. gelmek veya bedensiz olarak ruh end veya spektrum halinde gelmek e, ölüm yani bir kere ölmen gerekiyor ölmemiş olarak adlandırabilmen için yani bu hayali yaratıklarda da bu e, evet uzun süre yaşayabiliyor e, e, çoğu e, ölüm yani kazaya karşı hastalığa karşı ondan sonra aşırı güce karşı e, şey oluyor. Dirençli oluyor. Zaten ölü olduğu için bir daha dirilemeyeceği düşünülüyor. Ama yok edilme şeyi her zaman var. Yani zaten edebiyata baktığınız zaman yok edilmesinin bir yolu muhakkak var. Yani mesela vampir Vampir de bir e, ölmemiş aslında düşünecek olsak ölmüş. Ondan sonra bir şekilde vampir olarak dünya yani vaka ölümsüz vampir örneği de var. Onu Galip zaten e, demişti. Ölüp de dirilmiş olan bir vampir e, evet ölü kalbi çarpmıyor kan kan kaybetmesi mümkün değil. Ama sonuç olarak onun bir e, yok edilme yolu var Kal, kalbine kazık çakmak veya işte başını kesmek veya yakmak. Aynı şekilde başka örneklerde de görürsün. Mesela çeşitli dualar okunarak yok edilen hayaletler gibi. Ama özellikle vampirlerde bu epey detaylı bir konu. Onu galip. Tamam. Hem, hem o hem de şeyi soralım. Yani hani bu şey anlattı. Bir de ölümsüz. Yani hiç ölmemiş. O nasıl oluyor? Gene bu, orada bir şey ayrımdan girmek istiyorum. Yani bir pozitifist yaklaşım var. Bu gerçek maddi dünya üzerinden. Konuşulan Bir de daha mistik, daha mitolojik, böyle masalsı anlatım. Yani bu Goti'nin konusu olan bir hadise var. Ee, organik evren ve maddi evren gibi, rasyonel evren gibi iki şekilde ele alabiliriz. Organik evrende hemen her şeyin bir canı, bir ruhu olduğunu düşünerek ilerliyoruz. Ruhu olan bir şeyin geri dönmesi çok mümkün. Ya da e, bir araç olarak kullandığı insan bedenini... Başka bir ruhun gelip ele geçirmesi çok normal oluyor. Mesela ölümden dirilme hadiselerinde yüzde %90, daha çok bunu mezardan geri gelme olarak ele alalım. Çünkü ölümden geri gelmek başka bir şey, mezardan geri gelmek başka bir şey. Korkunun en büyük öğeleri o. biri defnedildikten sonra, gömüldükten sonra ya da yakıldıktan sonra geri gelen şeylerden, ölümsüzlerden bahsediyoruz öyle olarak. E, bu gerçekten organik evrenin tanımına uyuyor. Bunun içerisinde o insan bir kısım kendi bilincini getirmiş oluyor. Ya da ele geçirildiği yaratık tarafından Bilinçlendirildi. Evet. Ona göre hareket ediyor. Bu organik evrenin kendi tanımı, masalsı tarafı. İşte günümüzdeki zombiler dedi de aslında biraz daha pozitif bir yaklaşımda. Rasyonel evren üzerinden. Yaratıklar geri geliyor ama onlar sadece yaratık. Yani içlerinde herhangi bir ruh yok. Beden hareket etmeye, bu animet yürümeye devam ediyorlar. İlk 1940'lardan bir filmde kullanılmış. Bir ölüyle yürüdüm gibi bir adı olması lazım filmin. E, zaten Walking Dead hikayesi de o yürüyen ölüler işte yaşayan ölüler değil de yürüyen ölüler daha çok kullanılıyor. Ketçap yaşayan da... ölüler eski eskiden kullanılıyormuş yani filmlerin Aynen, özellikle Romero'nun filmlerini çevirirken önce yaşayan ölüler diye çeviriyorlar. Ondan evet. sonra yürüyen ölüler. Süreç yürüyen ölülere dönüyor. On, evet. O arada şeyi sormak istiyorum ama sana bu e, zombi meselesi genelde çok moda oldu ve hep bu Avrupa'yı bakışla gidiyor ama aslında Hı -hı. işin kökeninde sanırım Batı yani Afrika ve oradan işte evet, e, Güney Amerika'ya giden e, Başka şeyler de Yok, varsa, var. sadece e, Güney Amerika'da değil Güney Amerika'da çok yoğun ve e, birazcık da bakir bir mitolojik altyapı var. Mesela yani genel kültüre ya da popüler kültüre artık mal olmuş şeyler ama mesela dört yol tanrıçalarıyla anlaşıp ölümü yenmek. Ama bir yıl sonra ya da işte o sürenin bitimi 7 yıl mı 52 yıl mı tekrar onların eline düşmek gibi hadiseler var. Ölüm diyarından geri gelmek konusu var. Ya da Coasal Kotlin e, güneş durduğu gün kendisini bedenen feda edip dünyanın ya da evrenin dönmesini e, sağladıktan sonra ölümden ateşler içerisinde geriye gelmesi hadisesi var. Peki bir de sen istemeden seni kaldırıyorlar. O evet o şey e, vudu büyüsü özellikle daha yakın yani zombi için... adının geldiği yer orası. Bir onu öğrenelim senden. Ee, daha çok bu kıta Avrupa'sına kıta Avrupası'ndaki belli bir kaç tane sürürge ülkenin ee, iş gücü olarak işte Akdeniz'deki o 1600'lerde geçen şeylerde e, kapışmalarda genelde deniz üzerindeki hak iddia etmek daha sonra bu e, coğrafi ve ticari keçiflerin falan yapıldığı zamanlarda insan gücü oradaki esas makine gücü haline geliyor. Sanayinin devredilmesine, hareket etmesine sağlayan, tarımın üretimin olmasına sağlayan. Burada insan gücü olarak daha çok köle gücü olarak hep Afrika düşünülmüştü. Çünkü Afrika'nın orada kendini savunabilecek bir tarafı yok. Aradaki uçurum çok açılmış. Hem teknolojik hem kendi iddialarıyla medeniyet olarak insanların alıp götürmesi ve Amerika kıtasına özellikle plantasyonlarda çalışmak üzere taşıması hadisesi ee, şu an Haiti'nin üzerinde yani Amerika kıtasının yanındaki bir adı olan Haiti'de çok ağır bir şekilde devam eden e, ve Afrika'nın kendi zenci kökenlerinden gelen bazı uygulamalar var. Lord Samedi olması lazım. Kendi Voodoo büyücüleri, Voodoo tanrıları, Voodoo olarak şey yapılan işte bir büyü tipi mi diyeyim kendi hmm. bir, bir Afrika'nın bir mitolojisi olduğunu düşünelim. Ee, kolektif bir şekilde gelişen bir asya var. Amerika'ya giden zencilerin, köle olarak götürülenlerin kendi yaşamış oldukları kötü deneyimle beraber harmanlayarak ortaya çıkarttıkları bir kültürün adı aslında. Kara bir kültürün adı Voodoo. Evet. Ve zombi de buradan çıkma. Çünkü Afrika'da iddia edilen bir şey var ki insanlar öldükten sonra bir büyücü eliyle, bir yüksek üst insan eliyle doğru ritüeller, doğru şeyler, kimyasallar ya da otlar vesaireler kullanıldığı takdirde ölümden geri getirilebiliyor... Fakat öyle birilerini yemek, birilerini ısırmak, bilinçsiz manasız bir yerlerde koşmak, birinin komutası altında birini öldürmek bile değil. Yani bir katil ya da bir savaşçı ya bir asker olarak kullanılmakla değil. Sadece daha belli günlük işlerde kullanılmak üzere ölümden geri getiriliyor ve devam edin kullanılıyor. Bunun aynı uygulamalarını Orta Asya'da aslında mankurt olarak Hı. şey yapılıyor. Yani bir beyin yıkama gibi. Böyle kendi örnekleri mevcut. Aslında şeyden de bahsetmek lazım. Bu bütün bildiğimiz... E, vampir ve hortlak anlatılarında en temel ve pek de üzerinde durulmayan, belki 1001 bir geceye de kaynaklık etmiş bir Hortlağ'ın 25 öyküsü serisi var bir Hint masallarında. Evet, milattan M.Ö. Evet. 1. yüzyılda, M.Ö. 2. 3. yüzyıl belki de 6. yüzyıla kadar adreslenebiliyor. Zaman aralığı içerisinde, bu zaman aralığı içerisinde geçen, daha çok sınıfları anlatan ama kapkara öyküler, korku hikayelerinden bahsediyoruz ve hikayenin esas hikayesi 24 tane ayrı hikaye var ve Çatı hikayesi mezarlıkta bir hortlağın, bir cesedin bir şehzadeyle, bir prensle karşılıklı olarak bir atışması karşılıklı birbirlerine hikaye anlatmaları. Daha doğrusu hortlağın bir hikaye anlatması, şehzadenin bu hikayenin içindeki bilmeciyi bilmesi üzerine geçmiş bir şey var. Bugünkü bildiğimiz manada ele geçirilmiş bir ceset, bir hayalet, bir hortlak, ilk örnekte hortlan 25 öyküsündeki o Vidala adıyla anılan yaratıkta görünüyor. E, yaratığı da Çevirip çevirip baktığımız zaman neye benziyor diye ele aldığımız zaman gayet ölü gömme adetlerine Hint'e göre yapılmış fakat bedeni yakılmamış ya da akbabaları bırakılmamış bir canavar olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi bir yerde de işte biraz önce birinin bahsettiği kalbe kızık çakmak, ne bileyim televizyonda gördüğümüz Walking Dead'teki adamların beynine ya da omuriliğine bir şeyler saplamak vesaire bunların hepsi aslında ölü gömme adetleri. Araştırırken şunu gördüm yani hortlak hortlak hortlak deyip duruyoruz fakat hortlak dediğimizde mesela ilginç bir şekilde özellikle internette öncelikle şunu gördüm ki hortlak deyince bu hayalete eş görünüyor internette ilk karşılaşacağınız bilgiler ve işin derine indiğimizde aslında bu çok da doğru değil. Yani hortlak galibin şimdi anlattığı gibi doğru gömülmediği için ya da başka sebeplerle mezarından kalkıp e, mezarlıkta insanlara saldıran e, cesetlerin etini yiyen kanibal yanı olan bir yaratık. E, oysa hayalet tamamen e, ruh e, bedensiz hatta pek çok yere gidebilen ya da başka yerlerde kısıtlık alan bir yaratık. Hortlak ise böyle değil. Peki hortlakla zombi arasında bildiğimiz bir fark var mı? Hortlakla zombi arasında e, yani zombi her yere gidebilir. Yani işte voodoo ya ee, dönersek tekrardan. Hı hı. Sonuçta vuduyu biz tabii hani e, primal tart, e, tadında ele almıyoruz. Biz hani bunu şey olarak düşünecek olursak, edebi yanını düşünecek olursak vuduyu direkt olarak şey görüyoruz. Yani bir çeşit kukla olarak görüyoruz voodoo zombisini evet. yani gönderebiliyorsun işte dediği gibi aslında olmayan bir şey ama işte cinayet işletebiliyorsun veya korkutabiliyorsun birilerini vesaire yani bir yapacağı bir görevi var zombinin evet, aslında yönlendirilen Tarla bir şey ama hortlak öyle değil hortlak büyük ihtimalle zaten benim bildiğim kadarıyla tamamen mezarlık içinde zaten hapis durumda yani oraya gittiğin zaman evet yer. <gülüyor> ama hani oradan dışarı çıktı çıkar veya işte başka yerlere gider diye bir şey bilmiyorum. Yani bildiğim kadarıyla sadece mezarlıkta dolanabiliyor. Çıkış yeri o aslında ama değişik kültürlerde özellikle Türk kültüründe <gülüyor> belki İslam öncesi Türk kültüründe ama İslam sonrasına da aktarılmış taşınmış genel Anadolu'da da görüyorsunuz Bulgaristan'da da yaşayış ve şeyde siz bunun tanımlarını koymasanız da net olarak görüyorsunuz. Şimdi sevdikleriniz Ölüp öbür tarafa gitmiyorlar. Sevdikleriniz bir defa yanınızda kalıyorlar. Bu atalar kültü. Sizinle beraber nefes alıyorlar ve evde bir şey karar vereceğiniz zaman onların da hoşuna gidiyor olmasını siz bir şekilde bu karar mekanizmasını denkleminin içerisine koymak zorundasınız. Yani ölmüş bir dedenin çok sevdiği bir malı elden çıkartırken, satarken acaba biz ona ihanet mi ediyoruz ya da onun kalbini mi kırıyoruz diye bir düşünme var. Bugün yani biz bunu bu şekilde ele almasak da biraz daha manevi düşünsek de sonuçta değer yargılarımızın içine bunu katıyoruz. Ortak bu nedenle sadece mezarlıkta kalmış. Aslına bakarsanız bizde azman diyorlar mesela seninle beraber geliyor ama bedenlenmiş hortlak bambaşka bir şey yani e, mezardan fışkırmış bir şekilde ortaya çıkmış bir yaratık olarak e, ete kemiğe büyürmüş ruhsal olmayan bir yaratık olarak hortlar gerçekten de mezarlık çıkışlı oradan çıkıyor ve e, özellikle edebiyat ve sinema bunu biraz daha manipüle etmiş ve belli bir şekilde getirmiş e, oradan çıkıyor eğer bir kötülük yaşandıysa hoşuna gitmeyen bir şey olduysa doğru gömülmediyse ...sizlerin peşine düşüyor. Ama bir hayalet gibi değil artık. Maddi bir bedeni, belli bir boyutu var. Bununla ilgili ben de bir okuma yaptım. Bizim Mehmet Berke Yaltır'ın bir makalesi var konuyla ilgili. Hortlaklar, cadılar, vampirlerle ilgili. Ve orada şunu fark ettim. Bizim kültürümüze geldiği yer yani Balkanlardan da olabilir. Tamamen Anadolu'dan da olabilir ama... Hortlak aslında işte... Anded'le, ölümsüzle, mezardan çıkanla evet. çok ilişkili bir yaratık. Hı hı. E, çok daha yakın görünüyor. Oysa Yaltır'ın yaptığı araştırmaya baktığımızda ben şunu görüyorum ki... ...bu cadı, obur, vampirle daha yakın bir ilişkisi var bizim kültürümüzde. Hatta onun oradaki bazı hikayelerin dayandığı Azerbaycan kültüründe... ...horttan diyorlar e, yaratığa, mezardan çıkan yaratığa. Ve işte çıkmaması için yapılması gerekenler arasında karnına kazık çakmak... ...kafasını kesip bacaklarının arasına koymak gibi... Vampirle aslında çok daha ilişkilendirebileceğimiz benzerlikler doğru, ortaya doğru. çıkıyor. Yani Hortlağ'ın kan içtiğine dair anlatılar var ki dediğim gibi yine bu vampire yaklaştırıyor vampir, orta. Bizdeki vampir tanımına uyuyor aslında biraz daha fazla. Orada birkaç şey de ele almak gerekiyor. Şimdi... Çok geniş bir coğrafya, insan medeniyeti, toplumu tek bir yerinden bakamıyorsunuz. Yani hep söyleyip durduğunuz laf, hakim Anglo-Sakson kültür size belli şeyleri getiriyor ve o cana varlar sadece varmış gibi düşünüyorsunuz. Yani zombi lafını Amerikan dizilerinden duyuyorsunuz ama zombiyi de bir başka yerden, Haytililerden bu kelime olarak almışlar. Evet. Zombiden bahsederken kimse Voodoo'dan bahsetmiyor. İşte Gideon ve meşhur maymun eli hikayesinde geçen mezardan gelme bir hortlak hikayesi mesela. O direkt olarak Hindistan'dan. Çıkıştı. Birazcık daha Hint hikayelerini anlatıyor. Bram Stoker'da sudan geçememek ve bir aynaya bakmak hem antik Yunan kültüründe hem Çin'de oluyor. Bunu neden anlatmaya çalışıyorum? Sizin önünüze konulan ürün ya da en çok karşılaştığınız korku öğeleri tek bir kanaldan geliyor olsa bile bütün dünya üzerinden aslında şey buluyor. Yani tek bir rafineden geçse bile bütün dünyanın korku elementleri o nedenle burada şimdi bu hortlak mevzusunu bu şekilde baktığımızda gerçekten çok vampir görüyoruz. Evet. Çünkü e, neden? Elde var olan bir tane canavar, yani sadece Bram Stoker, Drakulayı bir günde yazmadı, hep var olan şeyler üzerinden geçti. Güneşte yürüyememesi hadisesi mesela, bir Bram Stoker'ın Dracula'sının uyarlanması, sinemaya uyarlanması esnasında ortaya çıktı. Evet. Ee, Drakulayı açıp baktığınızda buğulu sisli bir havada, çok sis olmasa bile, güneşin fazla olmadığı kapalı bir havada, Bahçede yürüdüğünü görebiliyorsunuz, okuyorsunuz yani aslında demek ki güneşe de çıkabiliyor, dışarıya de çıkabiliyor. Sivri diş mefhumunu gene Bram Stoker getiriyor, bahsetiyor ama sinemada ilk uyarlaması bizde var. İstanbul'da. Evet Dracula, evet. 1954 Dracula. Dracula İstanbul'da da ilk iş şey bu. Burada baktığımızda da yani bu canavarın aslında çok net olarak bir toplam bir canavar olduğunu, bir yaratık olduğunu görüyoruz. Yani parça parça şeyden Afrika'dan, Güney Amerika'dan, öbür taraftan Çin'den, Orta Asya'dan vektörlerden. O yüzden diyorsun bu değişiklikler yani Tabii, tabii. geçişlikler var demeye. Tabii tabii. Çok özelliği aynı anda içinde barındırabiliyor. Şeyi soracaktım ben Nosferatu'yu soracaktım. Hı. Nosferatu'da mesela şey vardır. Onda güneşe eee güneş doğumuna karşı hassasiyet vardır. Evet ilk orada çıkıyor evet. Onu da ben. E, ya iyi ha yani iyi sinema non, dediğin evet hayır. evet. 1922 Symphonie Four orada. Har onu soracaktım olur. hani <gülüyor> şey gibi algılanmasın yani. Bram Stoker'ın uyarlaması. Hani bu en son var ya Geri Oltman'ın vesaire. Doxalink, e, o değil yani. Değil bu değil. Nosferatu ile gelen. Tabii, tabii. E, bir Öyle şey bir Dracula yok, yok zaten. Dracula Hı. bir canavar. Öyle romantik. Tabii, azak, çok... Canavarı anlamak gibi bir şey yok. Evet. Gittikçe zaten romantik. Peki, bu, geçen <gülüyor> gün e, bir başka konuşmada da dikkatimi çekti bu İstanbul Drakula İstanbul'da da sivri dişlerin kullanılması e, meselesi geçiyor. Peki biz bir yandan da Nosferatu'yu örnek veriyoruz. Nosferatu'nun farklı dişleri sivri ama sonuçta benim yani ilk önce sivri dişler Nosferatu'da kullanılıyor anladığım hmm. kadarıyla. Yeri değişiyor yani köpek dişleri ne dönüşüyor değil. belki. Ön dişler, Nosferatu'da yani. ön dişlerdir e, iken daha sonraları köpek, köpek dişleri şeyleri. uzuyor. Aslında ee, normalde daha canavarımız. Orada canavarın halk içine ya da insan içine karışması olarak da ele alabiliriz. Yani 1950'lerde. Gerçi bizimkiler teknik imkansızlıktan. Daha kolayına geldiği için böyle bir makyaj numarasına girdiklerini bir yandan düşünüyorum. Ama e, şey de var. Yani oradaki Nosferatu canavarı tipi canavardı. Evet. İnsan arasında geçse bile o formu ulaştıktan sonra, vampir formuna geçtikten sonra onu daha başka türlü göremiyordunuz. Yani ön dişlerinin olması, e, bilimsel olarak da belki evrimsel olarak da bir açıklaması vardır. Şu an tam değilim o kısma. Sonuç itibariyle kullanılıyor. Ama e, bir toplum arasında köpek dişlerinizi daha kolay saklayabileceğiniz ya da bir anda canavara dönüşüp bir anda tekrar insan formuna geçebileceğiniz. Hı. Bir şeydir, de, yapıda değildi. En son başka bir tane işte Gümlatım'dan Şefaf e, gibi kült bir filmin yaptılar. Oradaki dişler daha çok yılan dişleri gibiydi. Katlanarak açılıyordu. E, Çeneyi kaldırdığınızda. E, ince, toplu bir içinde. içinde. Tabii, tabii güneşe çıkıyorlar. Yılan derisi gibi deri çıkartıyorlar falan. Aslında yani folklor olarak, kültür olarak bu bir şey değişmiyor. Sadece işin içine yaratıcı yazarlar, sanatçılar girdiği yani. için her sanatçı da kendi yorumunu ortaklıyor. Bir şey söyleyeceğim. Belki de da bu gün karşı hassasiyetin aslında anlatmak istediği şey olabilir. Şimdi Nosferatu doğal olarak canavara benzediği için yani canavar görünümünde olduğu için gün üzerine düştüğü zaman onun gerçek kimliği, gerçek. çünkü sürekli gölgelerde gezer. Yani kendini saklar. Evet aynaya bakamaması Aklında, var Evet saklayamayacağından dolayı aslında belki de o güneş şeyi kullanılmıştır. Hani e, yakmasını hı. vesaire. Aslında vesaire. işte yani güneşle yakma şey de diye birleştirdin ya biriyle o, o ikisi tam oradaki doğru cevabı veriyor. Hı hı. Çünkü yakmak yani ateş ve su e, özellikle bu Hint Avrupa arasındaki geçen hakim dinlerden bu zar düştüğünde artık uç noktaya çıkarttığı inançlardan e, çok önemli iki temizlenme yöntemi suyla. Yunmak hatta. Hmm. Yunus Emre'de bahseder. Bir de ateşle yunmak. O narın içinden hmm. geçmek gibi. Tam bu esnada da işte bir şeyden bir garabetten ya da bir hastalıktan kurtulmak istiyorsanız sizi ya temiz suyla yarınızı dezenfekte etmek namına şey yapıyorlar ya da ya dağılıyorlar. Dağılıyor. Evet. Ve bir şeyden artık bir ölüden ya da işte bir hastalıktan kurtulmak için ortadan kaldıracağınızda da kullanacağınız yöntemlerden bir tanesi. işte bu hortlaklar da yakılıyor zaten. Evet, o da, Zombiyi evet. de yakıyorsunuz. Çünkü evet. ateş bu en son temizlik yöntemi yani temizlik derken sığınacağınız yer. İnsanlar zaten ateşle de öyle bir kutsiyetle bakıyorlar. Yani Dracula'yı boğamazsınız ama ateşle yapmayı tercih etmiş Bram Stoker. Evet. evet. evet. Bir, kesin de o boğduğunuz vampirde vardır ayrı konu. <gülüyor> evet. Öyle bir şey Şimdi bir de bu hortlakları işte vampirlerle ilişkisini görünce ben esas merak ettiğim konuya yöneldim. Vampirlere çok gitmedim. Hortlağın bir sebeple Google aynı şey olduğunu hep düşünürdüm. Dedim, bununla ilgili bir araştırma yaptım. Ben biraz ondan bahsetmek istiyorum. Google çünkü çok ilginç bir yaratıkmış. Ama önce Google deyince e, herkesin en e, aklına ne geliyor? Bahab, aklına ne geliyor? En baştan en baştan bir onu bilelim. Yani Google, iki tür Gol var. Yani bir, bir tanesi Gol Yabani direkt aklıma geliyor zaten. Hep onun ilişkisini merak etmişimdir. Hani gerçek oradan bir alıntısı var mı yok mu diye. Bir de yani e, okuduğum kitaplarla e, alakalı olarak e, yani hep okuduklarımda şeydir şeydir. İşte mezardan horklayıp mezarlıkta gezen ve e, mezarlığa uğrayan, e, yanlışlıkla yolu düşen insanları korkutan, niyen e, öldüren ya canavar olarak. Ben de hemen küçük ekleyeyim. Bu Türkiye'de Süper Korku adıyla yayınlanan Ear ve Creepy serileri var 1960'larda. Çizgi roman olarak ortaya çıkmış. 60-64'te başlamış hatta. Çok güzel çizimleriyle bezenmiş bir şekilde bu korkunun gece yaratıklarını, korkunun canavarlarını anlatan bir sürü hikaye vardı. Burada ben ilk bir goal karşılaşmıştım. Ve yani gül diyelim buna. Hatta gül diyelim. Gül de olabilir. Büyük ihtimalle böyle bir geçiş de olabilir. Benim orada ilk gördüğüm şey bir defa bir yaratık, bir canavar. Ama bir şeyden tam dönüşmüş gibi dedi. Gayet bilinci. Yerinde ve e, bilinçli olarak ölüleri yiyor. Öyle ki yani andet e, sınıfına ya da ölmemiş sınıfına girdiği için ölü sınıfında bir kısımda bulunduğu için kurtalan ve vampiri yediği bir hikaye bile hatırlıyorum. <gülüyor> Ama daha çok mezarlığın içerisine geçmiş hep o mezarlık çevresinde yaşayan ölülerle işi olan ölüleri yiyen e, ya da ne bileyim mezarlarından eşeleyip çıkartan bir yaratık gibi. Evet. <gülüyor> Şimdi önce şu var eğer Wikipedia'ya giderseniz bir önce onu bir çözeyim hani o konuyla ilgili. Eğer Wikipedia'ya giderseniz Google yazarsanız karşınıza çıkan bir yaratık var. O yaratık işte bu bahsettiğiniz yaratığa çok benziyor. Fakat orada ilginç bir nokta var. İngilizce bilmeyen ya da hani Türkçesini merak eden arkadaşlar eğer Türkçe seçeneğine basarsa ilk şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Kul cool bastı diye bir yaratık çıkıyor karşımıza Wikipedia'da. Fakat şimdi ben bu konuyu biraz araştırdım. Bu Kulbastı'nın Deniz Karakurt tarafından yazılmış Türk Söylence Sözlüğü diye bir eserin içinde olduğunu buldum. Bu internette bedava olarak indirilebilen bir kitap. Ve bu kitabı şöyle bir inceledim. Orada Kulbastı'nın aslında Albastı ve Alkarısı ilişkisi olduğu ilk başta söyleniyor. Ve bunun Batı Çerkezlerinin dilinden geldiği söyleniyor. Adige dili deki karşılığı olduğu söyleniyor ki bence burada da hiçbir sorun yok. Fakat kitap ilerledikçe bir başka noktada 49. sayfasında mesela Gullabani ile birden ilişkilendiriyor. Gullabani ile ilişkilendiriyor ve mezarda uyuma geceleri dolanma meselesini ortaya çıkarıyor bu kul bastı yaratığı için. Sonra 141. sayfada daha detaylı bir açıklamaya girdiğinde ise yanında halüsinasyon notu düşerek bunun aslında bir halüsinasyon olduğu notunu düşerek e, Arap kültüründeki gul ile bağlıyor. E, fakat bütün bunları okuduktan sonra dedim acaba ne, nereden toplanıyor bu bilgiler? Ben kitabı kaynaklarına baktığımda kitap kaynak olarak kendisini gösteriyor. Üçüm. Şimdi kitap kaynak olarak kendisini gösterince ben bu kitaba artık biraz e, kuşkuyla yaklaşıyorum. O yüzden önce bir onu çözelim. Yani kul bastı diye bir yaratığında başka hiçbir yerde hani ne adını duydum ne, ol, ne de ne olduğunu biliyorum. Şimdi bu sizin bahsettiğiniz... Mezarlarda dolaşıp hı hı. cesetleri yiyen gül meselesi ise çok ilginç bir şekilde aslında Binbir Gece Masallarını ilk çeviren Anton Galand'ın başının altından çıkıyor. Kitabın orijinalini e, 1700'lerde Türkiye'de buluyor e, Binbir Gece Masalları aslında 8 e, kitaplık bir metin ve bu 8 kitabı çeviriyor. O sırada tabii yanında Türkçe çevirmen dostları var, hikayeleri anlatan birkaç kişi var. Bunlar da 8. kitaptan sonra 9'dan 12'ye kadar ki kısmı da söylencelerden bir araya getiriyor Galant. Ve de o dönemin yani 1704 ile 1717 arasında sürüyor bu yazma süreci, bütün metnin çıkma süreci. Ve bu çeviriyi yaparken de aslında sadece çeviri yapmıyor. Dönemin zevklerine göre, meraklarına göre Galant başlıyor e, olayı. ...süslemeye, geliştirmeye. Çünkü bunları da şuradan anlıyoruz. Aslında... ...Ghul'un... ...çıkışını Arap kültürüne... ...kadar ben takip edebildim. Önce bir Arap kültürüne. Arap kültürüne gelişini de... ...mesela Ahmet Ali Ravi diye bir... ...Rotterdam Üniversitesi'nde... ...Rotterdam'da Erasmus Üniversitesi'nde... ...yardımcı doçent bir isim. Birkaç tane makale yazmış. O makalelerden... ...kaynaklara ulaştım. Ghul'un Mezopotamya'daki... Sümer ve Akatların e, Bedevilerle olan ilişkilerin sonucu, ticaretleri sonucu e, Gallu denen Akat canavarından kelime olarak gelebileceğini mesela düşünüyor. Evet. Gallu da ölüler diyarına hem yakaladığı insanları götüren e, hem de hatta e, Damuzi denen e, doğa tanrısını Akatların, e, Sümerlerin e, yakalayıp ölüler diyarına götürmüş e, bir yaratık olarak Anlatılıyor. Buradan gelebileceğini söylüyor. Hemen orada bir e, Damuzi'ye ve Temmuz'a bizim e, evet. dilimizdeki, bizim takvimimizdeki Temmuz'ın e, adının geldiği yer Sümer'deki tanrı Damuzi. Hı hı. Temmuz e, hatta ismi olarak koyanlar da var. Yezidiler arasında şu an hala geçiyor. E, Damuzi'ye gelmek lazım. Damuziye o şeyde e, kurulumda, o pantheyonda ya da o mitolojide ölen ya da başka bir tanrı tarafından öldürülen bir tanrıdan bahsediyoruz. Ve e, bir hayalet olarak ölümden geri gelmesi. Gibi kısımlar da var değişik anlatılarda. Yani bir hayalet tanrı güzel. gibi de ele alabiliriz. Yani yani ölmemiş, ölmemiş, evet. <gülüyor> ölmemiş. Çok <gülüyor> güzel. Daha sonra dil biliminden giderse mesela 13. yüzyılın düşünür yazarı e, araştırmacısı İbn Manzur. Diyor ki Lisan Al Arap kitabında bu gol, gal kelimesinden gelmiştir Arapça ve öldürmekten Öldür, öldür, ölüm öldürmekten gelmiştir diyor. Bir başka dönemin bir başka kaynağı da iktidar kelimesinden yani cinayet işlemekten geldiğini söylüyor. Yani kelimenin her koşulda dil benzerlikleri ölümle eşleşiyor. Hı hı. Ve Al, Al kurtubiye göre de tam bir tanımı çıkıyor o dönemin guğlunun. Ve o dönemin guğulu yolcuyu yoldan çıkartan hileyle işte ateş yakıp e, onun yerini değiştiren ya da yolunu yoluna çıkıp şekil değiştirerek güzel bir kadın olarak görünerek baştan ondan sonra onu baştan çıkaran ya da onunla sohbet eden, onu kendine e, yolcu eden, bazen yolcuların peşine takılıp onlarla birlikte seyahat edip e, daha sonra da ya onları öldüren, ciğerlerini yiyen vesaire bir yaratık ve daha doğrusu yaratık demekten öte o dönemki inanca göre aslında cin. Yani tam da cinin karşılığı o gün için gol. Ve Ağırlıklı olarak çoğu kaynakta dişi olarak geçiyor aslında çirkin kıllı böyle garip bir yaratık ama şekil değiştirme özelliği olduğu için yani de çekici bir kadına dönüşebiliyor hı hı. fakat değiştiremediği bir tane özelliği var o da ayakları eşek ayakları oluyor. Bu bazı metinlerde keçi ayağı, bazı metinlerde deve kuşu ayağı. Keçi ayağı hikayesi oradan geliyor olabilir. Hayatları tarzı evet. olayı belki oradan geliyor olabilir. Aynen öyle. Bu tarz benzerlikli şeyleri, yakınlıkları olsa da yani değiştiremediği bir şey var. Oradan da zaten yakalıyorlar onu genelde. Hemen orada araya bir de şey de girmek gerekiyor. Bu manada mesela iki tane nokta var. Birincisi bu gulle alakalı. Yani biz Anadolu Korku Öküleri'ni yazarken özellikle... Bu yaratıklara, canavarlara karşı kullanılacak neler var ya da ne şekillerde karşılık veriliyor ya da kurtulunuyor gibi araştırmaları yaparken sık karşılaştığımız bir şey vardı. Mesela Ayeter Kürsi'nin belli bir kısmının okunması hmm. bahsediyesi vardı. Ben bu, bununla ilk bir kaynakta karşılaştığımda kaynağı not almadım şimdi çok eski bir video. Birebir bahsettin aslında bir kervan içerisinde kervandan ayrı düşen bir tane yolcunun çölde bir kadınla karşılaşması hikayesi vardı. Ve kadının onu bırakmayıp şehre kadar takip etmesi ve 3 gün boyunca 3 gece boyunca ona musallat olması hikayesi vardı. Bildiğin guldü yani yine. İkincisi de hani e, şeyde bu Batman serisinde özellikle son serideki baş kötü olan işte e, Batman Biginler galiba Razelgul yatağı vardı ya hani kelime bize e, İngilizce üzerinden devşirilip getirdiği için biz Rast okuyoruz ama aslında o Reis Reiselgul yani bu cinlerin ya da şeylerin gullerin başı manasında kullanılıyor. Öyle bir iki tane ekleme vardı. Evet, yani şimdi yalnız bir de şu var. İslam öncesi aslında gul var. Şimdi o bir, hmm. dediğin gibi e, Ayetel Külsi vesaire meseleleri tabii daha sonradan geliyor. İslam öncesiyle ilgili de e, en ilginç benzetmelerden birini 10, 10. yüzyılda bir e, matematikçi astronom Abul Vafa. Bu yaratığın aslında erkek olduğunu iddia ediyor. Geri kalan herkesin e, dişi olduğunu iddia ettiği bu yaratığın aslında bir erkek yaratık olduğunu ve dişisine de siyalva dendiğini iddia ediyor. Siyalvah. Ve siyalva aslında devamında da Siyalva kullanılmaya devam ediyor. Yani e, Siyalva olarak geçiyor gul Ama e, geri kalan hiç kimse aslında yaratığın e, erkeksi bir yanı olduğunda e, aynı fikirde değiller Bu, yani. Bir şey hani, sormak istiyorum. Şimdi İslam önce istedik ama 10. yüzyılda. Orada bir çelişkiyi düşmemek lazım. Bu daha eski bir şey. 10. Arkadaşlar. yüzyıl matematikçisi konuyla ilgili geçmişe atıf, geçmiş e atıf yaparak geçmiş hikayelerden bahsediyor. Ha. Yoksa o dönemde değil. Ondan önceki dönemde kandırma yollarından biri cin olmasının yine avantajını kullanıyor gol. yolcuyu çağırdığı söyleniyor. İsmiyle çağırdığı söyleniyor ve de duyduğunuz sesin anneniz ya da kız kardeşiniz varsa kız kardeşinizin sesine benzediği o yüzden gittiğinizi söylüyorlar. Bununla ilgili hikayeler var. Ondan sonra ve senin, senin demin dediğinle ilgili İbn Mansur gol isminin aslında cinlerin ve iblislerin en korkuncu anlamını çağrıştırdığını belirtmiş. Hatta The Enchantress of Genies diye de yani cinlerin güçlü büyücüsü ya da en baştan çıkarıcı olanı diye de bir benzerlik olduğu yine bu e, 10. yüzyıl kaynaklarında bulun, bulunabiliyor. Ama aynı zamanda insanları oburca yiyen şeytan gibi bir benzetme de yapıyorlar. Ve sivri dişli canavar olarak da yani kelime olarak aslında hep böyle fiziksel özelliklerine değindikleri ama kesinlikle tam olarak bedenlendirmedikleri hep cin dedikleri ama bir yandan da fiziksel olarak muhatap olunabilen iki yolcu yol sorup develerinden birinin arkasına binip e, giden bir tane gurlun hikayesi var onlarla beraber yolculuk ediyor fakat bir yerde duruyor diyor ki ben bir hacetimi giderebilir miyim deyip bir tepenin arkasına gidiyor bunlar orada bekliyorlar bekliyorlar şeyden bir saat oluyor kadından ses yok bir tanesi ya ne oldu merak ettim deyip gidiyor gidiyor gidiş o gidiş onu da e, geri dönmediğini görünce diğer arkadaşı ee, ...ne oldu diye gidiyor ve... Google'un kadının üzerine çöküp... ...adamın ciğerini yemekte olduğunu görüyor... ...korkuyla kaçıyor... ...ve o korkuyla kaçarken... ...cin gidiyor buna yetişiyor... ...diyor ki niye kaçıyorsun diyor... ...ya diyor işte o da direkt ona söyleyemiyor... ...aramızda çok korkunç bir yaratık var diyor... ...bizi mahvetmek, öldürmek istiyor... ...yani ondan kurtulmak istiyorsan diyor... ...işte şey yap diyor... ...dua et diyor... ...kendi e, tanrına, e, dan yardım iste o zaman... diyor ...onun üzerine adam da Tanrısından yardım istiyor... ...aman beni kurtar diyor ve cin böylece kayboluyor. Aslında kendini yok etmenin yolunu da ona söylemiş oluyor Bu biraz propaganday'a girmiş işte vallahi e yani. Evet, o din kendini yok i̇şte Dinin görmüştük. başladığı yerler. Evet, evet. Bir şey söyleyebilirim. Burada çok benzer bir şey yakaladım onun için söyleyeceğim. Bu e, Korelilerde bir ihtimalle uzak yani şey e, o taraflardan çıkmıştır gene de. Gumyo diye bir yaratık var. Hı. Yani şeye dikkat ederim. Yani gola gumio, evet, benzerli. e, ses benzerliğine evet. dikkat çekerim. Bunu mesela şey olarak e, tasvir ediyorlar. Dokuz kuyruklu tilki olarak e, tasvir ediyorlar ama bu ilk formu. Aslında o da e, son derece güzel bir kadın kılığından girip e, erkekleri yoldan çıkarıp ciğerlerini yiyen bir yaratık. Ve bunun bunu yaparak e, uzun yıllar yaşayabiliyor mesela. Ölümsüzlüğü yakalayabildiğini şey yapıyorlar ama diğeri yemesi gerekiyor yani. Aynısından şeyde de var. Ee, yani e, Türk kültüründe geçen şey de var. Orada mesela tilki yerine kedi kullanılıyor. Yani bu Lilith formu birazcık da e, şekil değiştirirken küçük yaratıklara belki ya yani ben bir hikayemde kullanmıştım mesela. Anadolu korku birinde kullandığımız keçiye dönüşmek vardı, kediye dönüşmek vardı. Ama ciğer yemek çok önemli çünkü evet. alt Şimdi ben batı yaparım. şimdi çok güzel. Bunu söylediğinde şimdi batıdaki bakışa göre ilk olarak Gol kelimesi binbir Gece'de geçiyor, bir öyküde geçiyor. Fakat dönemin sözlü anlatılarından binbir Gece'ye girmemiş yine o o kadar eski, belki de daha eski olduğu iddia edilen Gol'un ilk geçtiği söylenen bir öykü var. 800'lerde, 10. yüzyıl 9. ve 10. yüzyıllarda sırasında yaşamış Abu Faraj diye bir tarihçi anlatıyor. Kitabul Ahgani kitabında, yani şarkılar kitabı diye bir kitabı var. Şiirlerden ve dönemin müziği açısından da önemli bir kitap. Bu kitapta Anlattığına göre, şimdi adını doğru söyleyemeyeceğim tahminen ama Tahbit bin Cabir bin Sufyan diye bir adam var. Bu adam bir avcı ve e, en hızlı koşan, en keskin gözlü adam olmasıyla tanınıyor ve ceylan avlıyor. Koşarak, kovalayarak uzun sürelerle. Ceylan avlıyor, Ceylan da kılıcıyla avlıyor hatta yani okla falan da değil, kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor yorulana kadar yakaladığında da kılıcıyla öldürüyor işte ondan ay, sonra ay, üstün da üstüm bir avcıymış o zaman. Üstüm bir avcı. İşte onun bir av sırasında bir gula karşılaştığı e, hikayesi var ve gula karşılaşınca e, direkt bir cinle karşılaştığını fark ediyor özellikle eşek ayaklarını görerek ve o gulu öldürüyor. Gulu öldürdükten sonra da alıyor koltuk altına. Ve arkadaşlarının yanına, diğer avcıların yanına gidiyor koltuk altında Gulla ve oradan onu gördükten sonra da adı Tabatah Şahrana dönüşüyor. Yani koltuk altında kötülüğü taşıyan diye de böyle bir şanı doğuyor. İşte bu şarkılar kitabının içinde konuyla ilgili anlatırken sen demin kedilerden bahsettiğin için önemli. Tanımı şöyle yani ben kendimce biraz çevirmeye çalıştım ama bir köpeğin kafa derisine sahip bir kedininki gibi çirkin suratında bir çift göz gördüm. ...diye anlatıyor Guğul'ü. Hmm. Ki Hazreti Ömer'in e, İslam öncesinde yine daha İslamiyet e, çıkmadan önce bir hikayesi var. Burada da çok önemli bir e, özelliğini öğreniyoruz Gul'un. Hazreti Ömer Suriye'ye gittiği bir yolculuğu sırasında karşısına çekici bir kadın çıkıyor. Ey yolcu nereye gidiyorsun diyor. O da onu e, şöyle bir bakıyor yine içindeki kötülüğü hissediyor. Yaratık olduğunu fark ediyor. Sana ne diyor? Sana ne deyince yaratık onu korkutmak için kafasını tam olarak çeviriyor 180 derece. Döndürüyor ki korkusun diye. Evet. Ama Hazreti Ekzorsiz Ömer... Egzorsis Aynen öyle. Aynen o figürün anlatılarda belki de ilk İbit, kullanımından evet. biri bu hikayede. Ama Hazreti Ömer korkmuyor. Çekiyor kılıcını. Omzuyla boynunun arasında bir vuruş vuruyor ve yaratık ölüyor. Burada şunu başka hikayelerden görüyoruz ki aslında o bir vuruşta öldürmesi çok önemli. Çünkü... ...daha sonra bin bir gecede de rastladığımız gibi... ...eğer yaratığa, gullara birden fazla vurursanız... ...ikinci bir vuruşu yaparsanız... ...hikayeye göre bin kere daha vurmanız gerekiyor. Yani tek vuruşta ölüyorlar... ...bir vuruştan sonra bir vuruş daha yaparsanız... ...bu sefer bin vuruş daha yapmanız gerekiyor... ...ve ölmüyorlar. O yüzden mesela... ...kendilerine kılıç vurulduğu zaman karşı tarafı provoke edici hadi beni öldürmek istiyorsan bir kere daha vur diyen gul öyküleriyle dolu hikayeler. Arkadaşları o kişileri genelde durduruyor ki aman diyor bir daha vurursan öldüremezsin. Evet. Bu şeyin özellikle korku diberi çok bakir bir yeri ve e, keşfedilmeyi bekliyor anladığımız kadarıyla. Biz de bunun talebesi olduğumuz için Anadolu korkuda <gülüyor> peşinden gidiyoruz. Ben bu arada fiziksel formundaki benzerlik beni çok çekti. Çupakabra var mesela birebir onu anlatmışlar. Yani Tazmanya Şeytanı ile Chupacabra arasında bir yaratıktan bahsediyoruz. Belki fiziksel olarak böyle bir yaratık vardı. Chupacabra Gulde. neymiş? Ee, Kuzey Amerika'da bir yaratık daha çok sürülere dadanıyor. Ondan sonra onların kanını yemiyor ama kan emme biraz daha literatürün, edebiyatın getirdiği bir şey. Büyük ihtimal gene ciğer yiyerek başlamıştır kariyerine. Küçük bir yaratık köpek kadar, hatta köpekten biraz daha ufak ama kediden büyük. Aynı bahsettiğin gibi bir köpeğin Kafa formuna sahip. Sivri dişleri var ve e, bayağı üzerine de, popüler kültürün üzerinde de durduğu bir şey. Devamlı e, televizyonlarda, belgesellerde şeylerini görürsünüz. Bunların üzerine yazılmış hikayeleri ve üç e, kavronun bulunması üzerine çekilmiş belgeselleri görebilirsiniz. Çok da yaygın kullanımda olan bir şey. Bir de yani e, kedi formu var. Mesela Japonya'daki vampir hikayelerini ben araştırıp anlatırken direkt olarak karşılaşım şeyde bir tilki kadın ya da bir kedi kadın diye bir hikaye var. Aynı şekilde o hmm, biraz önce bahsettiğim gibi. form itibariyle orada bin gözlü olması şey vardı. O canavar hmm. formuna geçtiği zaman bin tane ayrı gözünün olması hikayesi vardı. Ben Lilith'ten hatırlıyorum birazcık. Çölün ortasında bir yalnız erkekle yani fıkralardaki bedeviyle karşılaşan canavar Lilith'ten. Hmm. Onun da vücudunun bin gözlü olması hikayesi vardı. formda mesela Japonya'da gene Kedi. Ama buradan anlıyoruz ki küçük birazcık daha böyle hızlı hareket ettiği için gece karşılaştığında korkutan mümkünse de yırtıcı bir yaratık. Bu formun şeyi evet, ilk ilham vereni olabilir. Benim burada dikkatimi çeken şey oldu. Yani Anadolu korkuyu araştırırken rastlaştığımız bir takım yaratıklarla benzerliği oldu. Bunlardan bir tanesi mesela yol azdıran. Hı. Yoldan döndürme açısından. Aynı zamanda azmış. Aynı zamanda azmış. Diyorlar. Evet, evet. O da aynı şekilde bir de kara koncalos var hı hı. mesela bunda çok enteresan bir şey var bunda ee, şey yapabiliyor mesela yolcuyla karşılaşıyor yolcuya sorular soruyor eğer bu soruların cevabının içinde kara geçmezse alıp götürüyor yolcuyu. Şimdi bu yönden bakacak olursan aslında bunlar da Ghoul'a çok benziyor. Yani bunlar evet. varyasyonları olsa gerek diye düşünüyorum. Onları ben Ghoul olduğunu da düşünüyorum. Bu arada yani modern zamanlarda Ghoul'u en güzel kullanan, yani Ghoul'u bir vampir hikayesine çeviren ve antik Mısır'dan Arap çöllerine kadar bayağı bir gezdiren, Tutankamono ile bağlayan, çok güzel, daha doğrusu Tutankamono mezarının bulunmasına kadar bağlayan çok güzel bir kitap var. Ondan da bahsetmek lazım. Yaz şeye gelmeden sen ondan onu söylemeden tamam, önce onu, heh, onu bir kenara alalım modern zamanlara gelmeden bir şey daha var. Yine benzerlik bulacağınızı tahmin ediyorum. Bütün bu Goll'un kötü hikayeleri, saldırgan tavırları, yoldan çıkarmaları, insanları kandırmalarının yanı sıra aynı zamanda yine bu cin meselesiyle e, Anadolu'ya yakın olduğunu düşündüğüm bir yanı var ki bazı Goll'ların da aslında saldırgan olmadığı, hatta gidip erkeklerle tanışıp birbirlerini sevdiği, Birlikte bir ortamda yaşadıkları, köyde, kasabada birlikte yaşadıkları ve hatta Gould'dan çocuk Gouldan yaptıkları yani. insanların anlatılıyor. Hmm. Genelde bu hikayelerin neredeyse hepsi Gould'un bir süre sonra bir doyumsuzluk hissettiği ve bir yıldırım çakmasını görünce kendi türünü ve kendi dostlarını hatırlayıp o yıldırımın çaktığı yönde o topluluğu, o insanı terk etmesiyle son buluyor bu hikayeler. Evet. Ama yani böyle bir birlikte yaşama, çocuk yapmaya kadar gidecek bir birlikte yaşama hikayesi de var bu guğullarda ya da evet. siyal vahlarda. Evet. E, ee, gene işte bahsettiğimiz o kitapta Çölde Uyansır'da Tom Holland'ın özellikle modern zamanlarda bence en iyi doğaüstü korku yani psikolojik korkunun tamamen dizginleri eline aldığı, bir çağda yazmış olduğu güzel bir başlangıç kitabıydı. 90'ların ortasında kalem aldı. Türkiye'de 98'de çevrildi. Benim de okuma şansım oldu. Çok beğendiğim bir kitap. Çölde Oyan da birebir aslında bahsettiğim bu yapı, bu yöntem kullanılıyor ve canavarı tanımlarken de bunlar geliyor. Yani gülün başka... Şimdi bu bahsettiğimiz biraz önce çocuk çocuk yapan evet. e, canavar gül aslında bir kadın gül ve o Lilith'i anlıyor biraz. Çöldeki bakire değil de çöldeki fetan kadın gibi bir anda karşınıza çıkabilecek gibi. Yani şimdi bunu psikolojik olarak biraz daha sökümeye gidersek orada biraz çözmeye çalışırsak güçlü kadın ya da güzel ne istediğini bilen kadının aslında ataerkil toplumda yansımaları olarak, kötüleme ve yakıştırmalar olarak ele almak mümkün. Ama Gullin bir de öbür taraftan hani bizim ilk verirle beraber tanımı yaparken ki mezarlardaki ölü yiyici, leş yiyici evet. hadisesi var altyapısı var. Mesela leşiyicinin formu çok farklı. Buradaki bahsettiğimiz bu. Bunların ikisini belki birazcık daha bir netleştirip ayırmak lazım. Tom Holland'ın kitabının içerisinde bunları bir evre olarak, evreler halinde alıyordu ki bence çok edebi manada çok güzel bir geçişti. Çok iyi yakalamıştı. Bunun örneklerini de buluyoruz. Gerçekten Orta Amerika'da birebir bu şekilde ölüler diyarına giderken güçlü, yakışıklı bir erkek formunda olduğu halde geri geldiğinde bir canavar olması ve daha sonra işte doğru beslendiği takdirde tekrar Güzel bir erkeğe dönüşmesi üzerine hikayeler var. Çin'de de aynısı var. Ve yani şimdi esas sorucu tarafı da şu aslında. Kan içmediği zaman bir vampirin kuru, bir canavara, bir iskelete, bir mumyaya vesaireye dönüşmesi. Ama bir damla kanla tekrar o yakışıklı formunu bulabilmesi hikayesi. Bu ölü yeme meselesiyle ilgili bir de şu var. ve ee, Çirkinliği yaratım formuyla ilgili. Şimdi dediğim gibi, demin bahsettiğim gibi önce bu Antoine Galan'da... Bir Derler ki binbir geceyi çevirdiğinde e, Google kelimesi e, Avrupa kültüründe ilişki ilk geçen e, yerdir. Oysa ondan hemen önce yine aslında çok ilişkili ama o Barthelém, Derbelot diye bir e, isim var ve bu o dönemde işte benim yine Fransızca çok iyi bilmiyorum bildiğim bir şey değil ama kitaptan anladığım çevirisi şu. Doğu Kütüphanesi ya da doğuların bildiği her şeyi kapsayan evrensel sözlük diye bir kitap yazıyor. Çok ve bu şey. kitapta e, Gol ve ifrit, bu ikisi birlikte kullanılıyor. Cinlerin içinde en çok korkulan diye de bir tanımlama olarak geçiyor. Hı -hı. Ama e, 1695 yılında Barthelieu Erbelo bu kitabı bitiremeden ölüyor. Peki bir kitabı kim bitirip tamamlıyor? Antoine Galland. Antoine Galland bu kitabı bitiriyor, tamamlıyor. Ondan sonra Binbir Gece'yi e, çevirmeye başlıyor. Hı -hı. Ve evet. bu şey hikayesi de Antoine gallandın eklemesi dediğim gibi mezar, mezar soyuculuk, mezardan bir şeyler yeme, yem, yeme meselesi. Fakat o geliştikten sonra bir benzetme daha yapılıyor ki çok mantıklı bence. Goal'un kökenine gidince sırtlana ulaşıyorsunuz. Sırtlanın formatına bakarsanız ve yaşadığı yere bakarsanız mezar mezarda ceset yiyici bir yaratığı kabul ettiğiniz anda... Evet. Hı hı. Afrika'da, Arap diyarında mezarları deşip cesetleri çıkartan kıllı, işte vücudu aslında üstü geniş, alt, arkası Arka dar yakın. böyle, küçük, karanlıkta hı hı. E, pek çok şeye benzetebileceğiniz, jine de, o... de benzetebileceğiniz, insana da Korkunçulu. benzetebileceğiniz. Aynen Gerçekten öyle. korkunç, hiç beklemeyeceğim bir ses. Dişi yani. ve korkunç bir ses çıkartan e, sırtlanın da bu benzetmeye girdiğini unutmayacağız. Tamam, hemen burada şey söyleyelim. E, yani bakın gene aynı yerlere gelip duruyoruz. ya yani bu iş böyle çünkü öl gömme adetlerine. Yani bir vampire kazık e, saplamak ya da onu bir mum yalamak ya da bir kefene sarmak ya da belli bir derinlikte toprağın altına gömmek ya da tabutun içerisine koymak. Bunlar çağlar boyunca evrimleşen gelişen, yakmak ya da akbabalara bırakmak da yöntem. Ee, aslında ölülerden kurtulmak değil de yani ölüleri defnetmek diyelim. Ona son bir hizmetini gereken saygıyı gösterme yöntemleri. Şimdi şeye baktığınızda özellikle Balkanlar'da çok bulunuyor. Hatta yani birkaç ayda bir görürsünüz. Bulgaristan'da e, bir mezarlık bulundu. Hepsi, atıyorum 50 tane göğsüne kazık, demir kazık çakılmış. Cesetler ortaya çıktı. Bunlar vampir mi dedi? Hayır. Aslında bunlar ölüleri e, toprağa gömüldükleri yerde tutmak için yapılan yöntemler. Çünkü e, ölü gömmekle alakalı Ortada çok netleştirmiş bir, teklifleştirmiş bir hadise yok. Yani tabuttan önce mesela toprağın içine gömdüğünüz şeyler o heyelanlarla, büyük yağmur ve sellerle mezardan çıkabiliyordu. Ee, yabancı yaratıklar, yırtıcı sırtlan gibi leş yiyici yaratıklar, ayılar falan da bu işin içine giriyor. Kıklık zamanında oraya gömülmüş bir şey var ve siz ne kadar insan derseniz deyin, e, vahşi yırtıcı hayvanlar, etoburlar onları et olarak görüyorlar, besin olarak görüyorlar. Toprağı işeleyerek mezarlıkta Cesetleri çıkartıp yemeye çalışıyorlar. Bir sürü hikaye de mevcut bu arada bu konuyla alakalı. İşte e, toprakta sabit tutmak, daha sonra rahatsız edilmemesini sağlamak, işte kafasının şey koparılması, vücudunun yakılması, tabut. Ee, soru olarak bir hani şey yapıyorum. Bu aynı zamanda hani tamam toprağa e, sağlam bir şekilde e, çıkmamasını sağlamak için. Çıkarılmaması yıkar. diye. Çıklaması ya da çıkarılmaması ama Aynı zamanda aslında şişmesini önlemek için de olabilir. Çünkü sonuçta vücutta Doğru. bir gaz birikiyor ve şişiyor. Belki o zaman standartlarına göre o şişmenin hani bir canlanma belirtisi olarak çok görülmesinden evet. kaynaklı da olabilir mi acaba? Çok, çok normal çok mantıklı. Yani bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. E tabii ben zaten yani tırnakların şey. uzaması saçların uzaması vesaire. E vücut ölmüyor zaten yani ilk başta. Hı. Bir evet. ay devam ediyor. Benzetmeleri zaten sonuçta biyolojik evet. olarak devam eden tek süreçler tarafı, ha, tek tarafta ölüler değil bu arada yani belki ilerideki programlarda porfiri gibi e, yaşayan insanları bir vampir görünümüne sokan ya da işte e, ne bileyim kan hastalıkları gibi anemi gibi e, öbür türlü işte gene porfiri söyledik e, albinoluk gibi başka şeylerin de işin için ne katıldığı var evet. ama konumuz ölüler ve mezarlık yani burada Hı. bunu söyleyebiliriz gelecek program dedin iyi dedin çünkü zaten bir saatlik süremizi doldurduk gelecek hafta tekrar görüşmek üzere Thank you, Thank you. Thank you. Thank you.